Ya thel Asma'l Husna, Ya kâlqana, ifrana, sârık ve antel Asma, lamma lâ affu ka, Subhanâ. Ya kâlqana. Bismillâhi r-Rahmāni r-Rahīm. Alhamdulillah, wa 'ala Rasulillah ve sahbihi ecma'in emme abad hamd alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzide ashabının üzerine olsun değerli kardeşlerim inşallah bugün selefi salihin akidesinde kalmış olduğumuz bölümden devam edeceğiz elhamdülillah şu an 5. dersimizi de bitirmiş 6. dersimize ulaşmış bulunuyoruz Allah nasip ederse bugün Selef-i Salih'in akidesinin esasları adlı bir bölüme değineceğiz. Ama hatırlarsanız geçen hafta sizlerle beraber Selef-i Salih'in akidesinin özelliğini, özelliğini Hasais Ehli Sünne ve Cemaat diye isimlendirdiğimiz, değil mi? Ehli Sünnet ve Cemaat'ın özelliği, Selef-i Salih'in akidesinin özelliği buna benzer altı tane, 7 tane madde üzerinde durmuştuk. Birinci maddede bu akidenin saflığını hatırlatmıştık. ikinci maddede bu akidenin Kur'an ve sünnete dayandığını söylemiştik. Üçüncü maddede bu akide Allah ve Resulüne teslimiyeti gerekli kıldığını söylemiştik. Hatta şematik olarak göstermiştik hatırlarsanız. Dördüncü maddede bu akidenin açıklık, anlaşılırlık ve kolaylık ifade ettiğini söylemiştik. Beşinci maddede bu akidenin tevhid, cemaat, birlik ve beraberlik esasına dayandığını söylemiştik. Altıncı maddede bu akidenin kalıcılık sebat ve kapsamlılık bütün dünya ülkelerinde dünya üzerinde bu akide mensubu müminlerin hangi ırktan olursa olsun sahiplendiğini de söylemiştik. Son ve yedinci maddemizde de kardeşlerim Allah'a yakınlaştıran en sağlam en güvenilir akide demiştik. Toplam 7 maddeyi şematik olarak sizlere hatırlatmıştık. Şimdi bu 7 maddeden sonra değerli kardeşlerim Selefi Salih'in akidesinin esasları biliyorsunuz her akidenin bir temeli olur dinamikleri olur, kriterleri olur esasları olur. Nasıl binaların dinamikleri kirişleri, kolonları oluyor sağlam tutuyorsa bir akidenin de sağlam temellere dayanması gerekiyor. Dolayısıyla madem ki iman ettiğimiz bir akide var ki bu akide bizim ahiret kurtuluşumuzun teminatıdır. Bu akide hangi esaslara dayanıyor? Bunu bilmemiz lazım, görmemiz lazım. Bunun için de sizlerle beraber böyle mukayeseli bir şekilde dersler yapıyoruz. Elhamdülillah. Şimdi kitabın içeriğine bağlı kalarak aleyküm selam ve rahmetullah ve kardeşim kitabın içeriğine bağlı kalarak inşallah bu başlıktan hareketle inşallah bazı dostlardan açıklamalarınızı alalım. Evet. Selefi Salih'in akidesinin esasları adı altındaki başlıktan bazı dostlardan açıklamalar alalım. Evet İbrahim. Selefi Salih'in akidesinin esasları Selef sahinin yolunda giden ehli sünnet vel cemaat itikatta, amelde ve muamelatlarda e, dinin değişmez bütünü olan nasların gölgesinde hareket ederler ki bunlar selefin usulünde olan e, bu konuda sahabe, tabiîn, efbe tabi'in de aynı bu metot üzerine gitmişti. Evet burası aslında buraya kadar gelelim. Yani ben e, paragraf paragraf aslında oralarda cümle cümle üzerinde durulması gerektiğine inanıyorum. Yani o zaman şöyle hani maddeler halinde burada kitapta zikrolunmamış ama buna birinci madde diyelim. İbrahim hocam güzel tespit etti. Yeniden alalım. Yani buna birinci maddeyi biz kendimiz koyalım. Yeniden tekrarlasın bize. Evet. Selefi Salih'in yolunda giden ehli sünnet vel cema itikatta, amelde ve yaşam tarzında değişmez açık esaslar üzerine yani naslar üzerinde yürürler. Güzel. Bu aynı şeyi bize yeniden böyle hatırlatacak. Bu çerçevede bize zikredecek kardeşimiz var mı? Evet Bülent. Selev-i en ercesinde dersi var. İtikatta, amelde, yaşam tarzında değişmez ve açık esas maxtar üzerinde yürütüyorlar. Güzel. Evet Muzaffer kardeşim. Selev-i Salih'in ercesinde cemaatın akideyesinin esasları. Selev-i yolunda giden en ercesinde cemaat itikatta, amelde, yaşam tarzında değişmez bir Açık esaslar üzerinde yürürler. Evet. Son bir kardeşten daha alalım bu konuda. Evet Sedat hocam. Selefi Salih'in yolunda giden ehl-i sünnet ve cemaat gerek itikatta gerek amelde, gerek de yaşayışta olsun değişmez esaslar üzerinde yürürler. Evet. Bunun üzerinde aslında daha önceden de durmuştuk. Bu birinci madde olarak isimlendirilsin. Selefi Salih'in akidesinin bağlı olduğu üç nesil var demiştik. Yani üç nesil bizim adresimizdir demiştik. Bu üç nesil sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in örnek alınmaktadır. Ve akidede, amelde, ahlakta, yaşayışta, davette, kardeşlik hususunda, birlik ve beraberlik konusunda örnek alınanlar bu üç nesildir demiştik kardeşlerim. Çünkü bu akideyi bu insanlar Kur'an ve sünnetten almışlardı. Bize de düşen onları en güzel bir şekilde takip etmektir. Bu akide değişmez, istikrarlı, kapsamlı ve en sağlam, en güvenilir, en uygun bir akidedir kardeşlerim. Geçen haftaki derslerimizde de söylemiştik. Bu akidede bir basitlik göremezsiniz. Şumulluk görürsünüz. Elhamdülillah yeri gelir detaylara iner. Yeri gelir zahiren bırakır. Müminin kalbini mutmain eder. Dolayısıyla bu akideye iman eden müminlerin Selahattin kardeşim Bu akideye sahip çıkmaları Gerekiyor Allah'ın izniyle Ancak günümüzde Kardeşlerim Selef akidesini Alimlerin Gözleriyle bakışlarıyla Görmek yerine Sadece kendi aklı mantıklarıyla Kişisel bakışlarıyla Gören bazı Müslümanlar da görüyoruz Dolayısıyla Yanlış bir bakış açısı bizleri yanlış yollara da sevk biliyor. Akide binası o zaman yani bu birinci maddede kime göre kuruluyor? Yani bu akidenin binasını kurmamız için göz önünde bulundurmamız gereken nedir? Üç nesildir. Yani sahabe tabi ve tebe'yi tabi'in. Zira bunlar bu dinin muhafızlarıdır. Bu dini en güzel yaşayanlardır. Kur'an'la en yakın dönemde muhatap olanlardır. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a oturmuş ve onunla mübaşaret yapmış, dini ondan en güzel bir yöntemle vesel kardeşim anlamış insanlardır. Dolayısıyla bunlar hevalarına, arzularına uymayan en seçkin insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Ben burada bir kısa açıklamada bulunmak istiyorum. Akide konusunda üç sınıf insan görüyoruz. Yani şu an özellikle gündemlerimizi işgal eden üç sınıf insan görüyoruz. Birinci sınıf insanlar değerli kardeşlerim Müslüman kardeşleriyle uğraşan onları tekfir eden ve can ve namus güvenliğimizin bile güvenemeyeceğimiz birinci sınıf insanlar ki bunlar kardeşlerim senef olmayan harici akidesini doğrulayan insanlardır. Bunlar insanlara cehennem biletini kesiyorlar ...ve cehenneme doğru gönderiyorlar. Bu birinci sınıf. İkinci sınıf insanlar ise... ...insanların bütün günahları, şirkleri, küfürleri olsa da... ...la ilahe innallah demişse... ...Müslüman ismini kendine layık görmüşse... ...ben Allah'a iman ediyorum demişse... ...buna da cennet biletini kesip... ...cennete gönderen ikinci sınıf insanlar ki... ...bunlar da mürciye topluluğudur. Yani onlara göre... İmanı zedeleyen, ortadan kaldıran bir durum söz konusu değildir. İnsan hangi günahı işlerse işlesin, ister kebeirden olsun, yani büyük günahlardan, isterse küçük günahlardan olsun, küfür bile şirk bile bu insanın imanına zarar vermez diyen, her insana Müslüman sıfatı verip sınıflar arası ayrımları yapmayan ikinci topluluk ki bu da doğru bir akide yolunda değildir. Üçüncü sınıf insanlar ise kardeşlerim, Kur'an ve sünnet yolunda giden, alimler gözetiminde iman eden, Müslümanı dinden çıkartmak gibi bir lüksü olmayan, kafire de Müslüman vasfı vermeyen, vasat, muhtedil bir inanç taşıyan, Selefi Salih'in akidesinin ehlidir diyoruz. Bunlar, bu akide ehli, dini değerli kardeşlerim, davabıt dediğimiz şer'i ölçüler içerisinde anlıyorlar. Usuller dairesinde öğreniyorlar. Alimlerle istişare ediyorlar. Ve Müslümanları genel olarak en sünnet bilgilerini kabullendiği müddetçe bir veya iki meseleden dolayı onlardan uzak kalmıyorlar. Bunlar böyle insanlar. Yani bu olgunluğu elde etmiş müminlere biz ne diyoruz? İşte Selef yolunda giden ehl yani sünnet yolunda giden müminler diyoruz. İşte biz bu üçüncü topluluğa dahiliz. Selefin içerisindeyiz. Yani selef bir tanedir. Aynı anda tekfirci olup selefi olmak mümkün değildir. O zaman bu konuda basiretsizlik ediyoruz demektir. Müslümana yakışan Kur'an ve sünneti üsluben, güzel ve nezaket içerisinde toplumuna öğretmek, tanıtmak, ve bir davetçiye yakışır üslupla, alimlerle uğraşmadan, davetçilerle uğraşmadan, Müslümanlarla uğraşmadan bu akideyi topluma sevdirmek gerekiyor değerli kardeşlerim. Bakınız, bu akidenin ehlinin dışındaki insanlarda genelde ne görüyoruz? Tekfircilik görüyoruz. Alimleri tenkit etme hastalığına düştüklerine şahit oluyoruz. En küçük hayrı bile görmekte aciz kaldığına Şahit oluyoruz. Bencilliğin merkezine düştüğünü görüyoruz. Nefsini beğendiğini görüyoruz. Kardeşleriyle uyum içinde olmadıklarına şahit oluyoruz. Kendileri gibi düşünmeyenlere hatta 99 konuda müttefik olduğu meselede bir konuyu öne çıkartarak onlara karşı buz edebilecek hatalara düştüğüne şahit olabiliyoruz. En çok fikre davet ettiklerini görüyoruz sen attın bunların. İslam'a değil, oturdukları mekanlarda Allah'a davet değil, insanları Allah'ın davetine çağırmak değil, insanları fikrine, düşüncesine, özellikle inandığı, bina ettiği, kurduğu düşüncelerine davet ettiğine şahit oluyoruz. O zaman biz buna İslam'a davet demeyeceğiz. Buna Allah'a davet demeyeceğiz. Buna ne diyeceğiz? Kişinin kendi kurduğu, bina ettiği fikrine davet diyeceğiz. İnanın günümüzde yüzlerce insanların böyle yaptığına şahit oluyoruz. Bazen insafsızlık ettiğine, adaleti yitirdiğine, hatta kişisen ahlaki zaaflarını farkında olmadan insanlara yansıttığına şahit olabiliyoruz. O halde Selef akidesinde giden mümin öyle bir ince ayar elde etmedi ki deminden beri saydığımız kusur ve hatalara düşmemesi gerekir. Bu akide ince bir ayar istiyor. Eğer Müslüman bu ince ayarını kaçırırsa ya gider mürciye olur ya gider harici olur. Ne mürciye doğru yoldadır ne harici doğru yoldadır. Bu yüzden biz fikre değil, massa bağlı bir akideyi. Değil mi Doğan Hocam? Doğrulamalıyız ve bununla amel etmeliyiz. O halde birinci maddede selef-i salihini örnek aldığını söyledik. Delille hareket ettiklerini, edeple ve ahlakla hareket ettiklerini ortaya koyduk. Nezaketi, güzel ahlakı, kardeşlik olgularını kaybetmediklerini söyledik. Ki nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam haya ve ahlak bakımından bizim için örnekti değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam Ali hocam niçin gelmişti? Mekerumul ahlak dediğimiz en güzel ahlakı Tamamlamak için mesela kardeşlerim bir kimse alleme olsa alim olsa tevhidde en uzman bir insan olsa eğer ahlak ve kardeşlik duyguları zedelenmişse bu insanın toplumda hiçbir değeri yoktur. Örneğin mesela bir örnek vereceğim bir genç bana diyor ki hocam sen beni Allah'a davet ediyorsun beni İslam'a ısındırıyorsun buradan bir tanesi. Ama yıl oturdum, ben, benim İslam'dan nefret etmemi sağladı. Oturdum, bana dedi ki sen çocuksun, cahilsin. Çocuğun kalbini kıracak kadar cümleler kullanmış. Bakın olmaz. Alleme cihan olabiliriz. Tevhidde en uzman biz olabiliriz. Ama ahlamız yoksa, nezaket üsluplarımız yoksa, muhataplarımızı kazanmada eksiklik ve yobazlıklarımız varsa... Bizim bu akide üzerinde olduğumuzu kimse iddia etmesin. O halde ben şunu anladım. Şeyhları ben günlük dinliyorum. Günlük 5-10 saat bu insanların derslerini takip ediyorum. Ve akide alanında özellikle bu akide alanında Şeyh İbrahim Buhayli adında güzel bir alim vardır. Dinlemenizi tavsiye ederim. Dinleyin bu insanlardan edep ve haya ve nezaket ve usul öğrenin. Ne diyorlar biliyor musunuz? İnsan senef olabilmesi için Tevhid, amel ve ahlak güzelliğini bir arada toplaması lazım. Eğer gittiğin toplumda ahlakınla zedeliyorsan birilerini sen selef değilsin. Eğer girdiğin toplumda insanlar senin fikriyatından, yani ortaya koyduklarından rahatsızlık duyuyor ve kaçıyorsa bil ki sende kusur var. Kardeşlerim bu ince ayarı kısacası iyi vermemiz gerekiyor. Yani hüsnü zanla bakmayı da, bilelim. insaflı olmayı da bilelim değerli kardeşlerim. O yüzden Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın çok meşhur güzel bir hadisi var. Bakınız. Allahum menfa'ni bima 'allamtani ve 'allimni bima yenfa'uni ve zidnî ilmen. Ve zidnî ilmen. Allahum menfa'ni bima 'allamtani ve 'allimni ma yenfa'uni ve zidnî ilmen. Ne demek? Allah'ım bana öğrettiğini faydalı kıl. Ya Rabbi bana ne öğretiyorsan öğrettiğini Ya Rabbi kalbime sevdirdiğini faydalı kıl. Onunla insanlara gittiğimde insanlar benden kaçmasın. Ya Rabbi onu bana ahiretimde de dünyamda da faydalı kıl. Hadis devam ediyor. Ve bana faydalı olanı öğret. Her öğrenmesi gereken şeyler değil. Ya Rabbi bana öğrenilmesi gerekeni Faydalı olanı öğret ve ilmimi arttır. O halde ilim deyince her ilim deyin bize yarın ahiretimizde faydalı olacak bizi Allah'a yakınlaştıracak bizi Allah'tan uzaklaştırıp da kardeşlerimizle aramızı bozacak ilme değil ya Rabbi bizi birbirimize kenetleyecek bir ilme öğretilere ya Rabbi bizi yönlendir bize faydalı bir ilim ve Faydalı ilimle, birlikle, beraberlikle şu gazzenin paramparça olduğu bir dönemde ve bugün Suriye'de katliamların zirveye çıktığı bu günlerde basit konularla uğraşmayalım da olgun kimliklerimizle şirkin, küfrün, haramın içinde olanları kurtaralım. Bize faydalı bir ilim ver ki gözümüzü açalım ya Rabbi diye dua edelim. Kardeşler bunlar önemli hususlardır. Allah size de bana da bu güzel ahlakı nasip etsin. Peki hemen e, kitabın diğer cümlelerine geçelim, devam edelim. Muzaffer Hocam. Bu esaslarda sahabe, tabi ve onlara sadakat, ihlas ve en güzel şekilde uyanlardan oluşan selefin anlayışının rehberliğinde Allah'ın kitabına ve, ve iste mütevatif ister ahad olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselamın salih sünnetine dayanır. Güzel. Bu, evet, görüşü yeniden alalım. Yaşar Hocam. Bu esaslarda sahabe, tabi'in ve onlara sadakat ve ihlas ve en güzel şekilde uyanlardan oluşan selefin anlayışının rehberliğinde Allah'ın kitabına ve ister mütevâti, ister ahad olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dayanır. Çok güzel. Aksay hocam. Bu esaslar nedir denilecek olursa bu esaslar sahabe tabi ve onların yoluna en güzel şekilde sadakatla, ihlasla uymak ve uyanların uyanlardan oluşan selefin rehberliğinde Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine ister ahad yol olsun ister mutavatir yol olsun uyumaya layanmaktadır. Evet. Yani o zaman ehli sünnet vel cemaat, Kur'an ve sünneti ister mutavatir olsun ister ahad olsun değerli kardeşlerim gelen haberlere ve hadislere bu şekilde iman eder. Mutavatir de olsa iman eder, ahad da olsa iman eder. Yani mutavatirle ahad arasında bir fark görmez. Nedir mutavatir? Üzerinde yalan söylemeleri mümkün olmayan, büyük kalabalık bir topluluğun Peygamber'e merfu olarak dayandırdığı hadisin adına en yüksek, en ana derecedeki hadise biz ne diyoruz? Mutavatir, hadis diyoruz. Ve hani meşhur bir hadis vardır bu konuda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam men kezib aleyye mutaammiden fel yetebevve meq'adehu minen nar hadisi en sağlam mutawatir bir hadistir ve alimler nezdinde meşhurdur kim? Benim söylemediğim bir hadisi kendisi söylemiş gibi eğer bana ıslah ederse, benim söylediğim gibi ıslah ederse bu takdirde cehennemdeki yerini hazırlasın buyurur. O halde biz buna ne diyoruz? Mutavatir. Yani ehli sünnet vel cemaat itikatta ve amelde altını çiziyoruz. Altını çiziyoruz. Altını çiziyoruz. İtikatta ve amelde mutawatir hadislere, haberlere itimat eder. Bununla beraber bir de mutawatir'in dışında olanlara ahad deriz. Ahad nedir kardeşlerim? Cemu ahad bir ma'nal vahid. Yani e, cemu e, ahad bir ma'nal vahid vahidin cemidir ve tek anlamına gelir bir anlamına gelir ve haberul vahid bu ne demek bir kişiden rivayet edilen haberdir, hadistir o halde mutavatirin dışında olanlara biz ne diyoruz ahad rivayetler, hadisler diyoruz kardeşlerim günümüzde bazıları biz mutavatiri alırız Kur'an'ı alırız ahadlara itibar etmeyiz ilmi bir hüccetlik Kat'i bir amellik gerekli kılmaz demişlerdir. Bunlar bu inançlarıyla batıl bir yolu seçmişlerdir. Zira ehli Sünnet'e göre o zaman altını çiziyoruz. Hem mutavatir haberler hem ahad hadisler haberler hüccettir ve amel edilir. İtikatta da denil teşkil eder, amelde de denil teşkil eder. İlk üç nesil arasında bir ayrım yapılmamıştır özellikle bu konularda. Yani ilk üç nesi şöyle dememiştir, biz mutavatirle amel ederiz, nurla amel etmeyiz. Böyle bir iddia asla olmamıştır. Selefte böyle bir ayrım yoktur. Sonradan gelişmiş ve bidat olarak gündemlere gelmiştir. Sonradan icat edilen bu şeyler bidattır ve sapıklığa davet eder. Dolayısıyla bakın Şeyhul İslam İmam İbni Teymi Rahimahullah alimlerden özetle der ki, eğer ahad, hadis, rivayet, ravi, sadıksa, ve fika ise ve zaptı sağlam ve güvenilirse ve Peygamber'e de merfu olarak dayandırdığı müddetçe bu alimler tarafından kabul görmüştür. İtikatta ve amelde de hüccet olarak telakki edilmiştir diye nakleder. Ayrıca bu görüş İmam Malik'in görüşü, İmam Ahmed'in görüşü, İmam İbni Tevmiye'nin görüşü, el Hadis'in görüşü günümüzde binlerce muasır alimlerin de görüşüdür kardeşlerim. Özetle Ahad nedir? Mutavatirin dışında olandır. Eğer sika ise ravi ve hadis merfu ise, zaptıda tem olmuş ise, sağlam olmuş ise bu takdirde bunlar da bizim için dinde hüccettir değerli kardeşler. Burayı anladık değil mi? Güzel. Ne anladınız? Bir kardeşim özetlesin. Bu arada dereceyi kısabilirsiniz kardeşler. Muzaffer hocam. Evet selah Hocam bu hususta e, bir ayet-i kerime var. Allahu Teala şuna buyuruyor. Bununla beraber çok herkesin savaşa çıkması doğru değildir. Bunlardan bir kısımları da geride kalsınlar. Ve bunlar geride kalanlar dini ilka etsinler. Gelenlere de bir meklent öğretsinler. i̇bn Abbas radiyallahu ta'l-u diyor ki bu ayeti tefsir ederken e, bu diyor çok kişiye de beyan olunur. Yani geride kalanlardan kasıt. Bir kişiye de diyor beyan olunur. Bu şekilde diyor geride gelenler çoklu kişiden de diyor ilmi alabilirler. Bir tek kişiden de ilmi alabilirler. Bu da ayet-i kerimden dışında gösteriyor ki diyor bir kişi eğer birden bilmediği şeyi doğru olarak da biliyorsa o insanlar o insanlar ilmi alabilirler ve bu da sahiptir. Evet Selahaddin'cim sen biliyorsun birçok kardeşler de biliyor sahabe bir sabah vaktinde namaz kılıyordu Mescid-ül Aksa'ya doğru Sahabilerden bir kişi koşarak geldi ve artık namazın kıblesinin mescid haram olduğunu söyledi. Ne yaptı sahabiler? Namazın içinde hemen Kabe, Mekke-i döndüler. Bir kişinin haberi eğer ravi, fiqah, ı kuvvetli, yalan söylemeyecek ve günahtan uzak bir insan, adil bir insan ise güvenilir bir insansa onun sözüne sahabi itimat etti. Bu bize bir metodoloji öğreti. Bir başka delil bu konuda Muaz bin Cebel Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yemen'e gönderirken ona Ehni kitaba gidiyorsun Onları La İlahe Davet et dedi hadis devam ediyor Bizim burada üzerinde durduğumuz nokta İstişat noktası neresidir? Bir sahabinin Haber götürmesi Ve oradaki binlerce değil mi insanların bir kişiye itimat ederek Dini ondan öğrenmesi demek ki Haberul Vahid bu konuda Hüccettir dediğindir. Yine bir başka konuda hani sahabiler Ramazan'dan önce hinal ararlardı. Hinali ararlar yani gözleriyle tararlar görünce de gelir peygambere haber ederlerdi. Onlardan bir tanesi koşarak geldi. Dedi ki ben ya Resulallah hilali gördüm dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki sen hinali gördünse size getirir misin dedi. Şahadet getirdi. Yani Müslüman olduğunu ifade etti. O zaman ya bilan dedi yarın Ramazan orucunu ilan et. İnşallah Ramazan girdi buyurdu. Yani gelen haber bir kişiden geliyordu. Peygamber aleyhisselam sağlam ve güvenilir olduğu müddetçe itimat ediyordu. Bu sahabenin ve Resulullah'ın bize öğrettiği metodolojidir. Yani bizim burada haber vahidleri delil alarak ortaya koyarken hevamızdan aklımızdan ortaya koymuyoruz. Bizim selefimiz bunların bir metodolojisini yazmıştır. Davabıtlarını, kurallarını koymuştur. Bu yüzden böyle ben mutavatire iman ederim. Onun dışında Bukhari'de, Müslim'de, sahih de, hasen de olsa itikatla alakalı konuları denin almam diyenler bidatçidir ve sapıktır. Bazıları öyle diyor. Bukhari'de de gelse, Müslim'de de gelse, sahih de olsa, hasen de olsa... İtikadi konuda kat'i bir delil teşkil etmez diyorlar. Bunlar bizim ehl hadis yolumuzdan uzaklardır. Selefin yolundan uzaklardır. Ve bunlar İmam Ahmet'den, İmam Malik'ten ve İmam, İmam Hikmet Teymiye'den ve günümüz muasır bizim şeyhlarımızdan, ulemalarımızdan beridir ve uzaktır. Bu akide ehlinden değinlerdir. Hiçbir zaman üç nesil bunun altını çiziyoruz... Yani mutavatir ile ahad arasında hücciyet bakımından bir ayrıma gitmiş değildir. Sonraki asırlarda insanlar bu konularda bidatler çıkartmışlardır. Hatta günümüzde sadece bize Kur'an yeter deyip sünneti kökten inkar edenler, bir de sünneti kısmen inkar edenler, itikatta bizim için delil değildir ama amelde denildir diyen insanlar doğmuştur. Burada bir soru geliyor Muhammed Kardeşim. Bir insan amelde peygamberin hadislerine itimat ediyor da bu halde ve müslümde geldiği zaman itikatta neden itimat etmiyor? Yani eğer sen itikatta onun yani ravinin veya o rivayetin veya o hadis alimlerinin getirdiklerine zanla bakıyorsan neden ameli bakımdan da zanla bakmıyorsun? Bu bir çelişki. Mesela namazla alakalı, oruçla alakalı, zekatla alakalı, haşla alakalı bütün Bizim ibadetlerimiz hadislere dayanmıyor mu? Bu hadis inkarcıları bunları ameli bakımdan hüccet görüyorlar da itikadi bakımdan neden hüccet görmüyorlar? Eğer bir kusur varsa itikadi bir meseleyi rivayet eden sahabide ameli bakımlar rivayetinde de kusur aranmalıdır. Eğer sizin usullerinizle gidersek doğru değil mi? O halde bu kadim ve uzun ve derin tartışma hala günümüze kadar geliyor. Elhamdülillah... Biz burada yolumuzu seçmişiz. Ne mutezile gibi, ne eşaliler gibi, ne maturidiler gibi, kelamcılar gibi değil, felsefeciler gibi, mutasavvıflar gibi değil, bu ümmetin selefi gibi itikatta ve amelde mutavatir ve ahad haberleri biz hücket kabul ediyoruz ve bununla da amel ediyoruz değerli kardeşlerim. Burada ikinci noktaydı. Güzel. Eğer yani onların sözlerinde itikaz, çıkıyor değil mi çelişki? Eğer evet. itikatta almıyordu, amelde alıyorsan, e, o zaman amelde de almaman lazım, orada kabul olmaz. Doğrudur. İtikatta kabul olmayan amelde neden kabul olsun? Evet. O zaman Allah'ın yanında bir itibar taşımayan, kabul olmayacak bir amelle niye meşgul oluyorsun? Evet. İnanın selef akidesini alimlerle okumayan kim getirirseniz getirin oturalım onunla çelişkileri zuhur eder. Mutlaka çelişkileri ortaya çıkar. Neden? Çünkü usulle gitmiyor. Bir insanın vusula erebilmesi için usulü olması lazım. Bir insanın vusula erebilmesi için usulü olması lazım. Dinin kriterleri, dinamikleri, davabıtları, ölçüleri çerçevesinde gitmesi lazım. O zaman meseleleri kolay anla. Hani peynir ekmek yem, yemiş gibi olur o insan. Kolay yer yani. Veya ipi hani sökersiniz, hafif hafif çekersiniz de kendi kendine gelir ya. İnsanlar bu ve ölçüleri göz önünde bulundurdukları takdirde çözerler. Ama dikkat edin selef olmayan, özellikle masa bağlı olmayan bazı kesimler ciddi çelişkiler içerisine düşerler. Kimiz hadisi inkar eder... Kimisi bu Kur'an'da bile şüphe bulmaya çalışır. Kimisi ashaba buğz eder. Kimileri Müslümanlarla uğraşır. Fikre davet eder. Düşüncelerini saptırır. Yani bir hastalık değerli kardeşlerim bunların başına tutulur ve devam ederler. O halde bu konunun üzerinde yeterince durduğuma inanıyorum. İbrahim buyur inşallah. Hocam birinden bir mesele konuştuk bu akile ve amel üzerinde ee, biz de itikadlar münafır nasbı bize. Havale amelde ise İmam Abu Hanife'ye de nasbı sordum. Ben ona sordum dedim ki yani İmam Abu Hanife'nin itikadı bozuk ise neden dedim amelini alıyorsunuz? Yani ameli e, itikadı bozuk olan bir insan neden amelini alıp uyguluyorsunuz biliyorsunuz. Evet. Ee, cevap veremedi. Doğru. Tabii bu sorular çok doğru isabetli sorular. Eğer madem İmam Ebu Hanife itikatta hüccet değilse, örnek değilse, önder değilse, yani İmam Maturidi mesela akidede örnek alanlara sormak gerekiyor. Neden amelde İmam Ebu Hanife'ye tabisin? Bu çelişki değil mi? O zaman itikatta da onu imam gör ki biz görüyoruz. Vallahi ve billahi biz İmam Ebu Hanife'nin inandığı akideden zerre miktarı uzak değiliz. Bir saç telinden yani o kadar küçük bir zerre düşün ondan daha uzakta bir ayrılığımız yoktur. İmam Ebu Hanife bu ümmetin selefidir. İtikatta önderdir. İmam Şafi de, İmam Malik de, İmam Ahmet de. Allah hepsinden razı olsun. Amelde de Allah ondan razı olsun. Fakıhtir, fukahalardandır. Asrının imamları, alimleri övmüştür. Yani onun hakkında kötü söz söylemek, hakkimize değil söyleyenler edepsiz, hayasız, terbiyesizdir ilimden yoksun insanlardır. Ancak ne olur bazı konularda hani ulemaların görüşleri olur. İmam Ebu Hanife bu konuda zayıf kalmıştır görüşü. Sahih hadise değil de zayıf hadislere dayanır diye haber verince ne yapar? Biz o zaman o alimlerin sahih görüşlerini tercih edebiliriz. Bunda da İmam Ebu Hanife'yi hakaret etmiş olmuyoruz. Onun değerini düşürmüyoruz. Aksini olan ona olan sevgimiz, muhabbetimiz hala devam ediyor. İçimizden biri şu an içimizden biri İmam Ebu Hanife'ye buz üç defa uyarırım. İmam Ebu Hanife'ye hakaret etse üç defa uyarırım. Sonra nasihat ederiz. Baktık olmuyor, kendi yolunu kendi başına çizsin deriz. Biz bu konularda yani kriterlere sahibiz. Bu yollarda kriterlerimiz olduğu müddetçe sebat eder gideriz. Ama bir gün bu yolda, bir gün başka yolda, bir gün bir başka yolda, bir gün başka inançta, bir gün başka e, anlayışlarda olanlar gibi olmayalım. Zikzak çizmeyelim. Oynak olmayalım. Yani... Demin de demiştik, geçen haftada dedik, bu akidenin ehli istikrarlıdır. Bu akidenin ehli zikzak çizmez, sebat ehlidir. Nasıl bu akideye gelinlerle iman etmişse alimlerin gözetiminde devam eder değil mi Vessel kardeşim? Hasan kardeşim, Muhammed, inşallah başka kim var? Bülent kardeşim, Erdal kardeşim Allah'ın izniyle inanın doğru yolda sebat eder. Kafası rahat olur. Ama bu yolları terk eder de başka menheçlere kayarsa çelişkiden kurtulamaz. Özellikle ben şu hastalıktan artık insanların gerçekten içine düştüğüne şahit oluyorum. Son cümlem insanlar pireleri görüyorlar yorganlarını evlerini yakıyorlar. Büyük bir hatadır. ıslah edin düzeltin. İnsanların eksiklerini görüp onlara yol gösterin. Tahrip etmeyin. Yıkıcı olmayın. Etrafınızı dağıtmayın. Dünyanız var, çevreniz var, aileleriniz var. Ne yapın kardeşlerim? Öğüt verin. Toplumda örnek bir kişilik sergileyin. Arkanızı dönüp gittiğinizde... Ya bu Selahattin var ya... Her ne kadar bana ayetle, hadisle, cihan da olsa yol gösterse de... Edebinden ahlandım o adamın gerçekten hoşlanmadım. Onun bana öğreteceği ilimden de, dersten de, bilgiden de kardeşim uzağım der vallahi billahi böyle 20 yaşında gençler tanıyorum 20-21 yaşlarında 19 yaşlarında başlarına bir çile acı meşakkat zorluk gelmemiş şu dört dörtlük güzel bir ortamda ne yapıyorlar müslümanları kınıyorlar müslümanların ayıplarını arıyorlar biz ne günler yaşadık ne günler şu Muhammed kardeşimiz siyah poşetlerde Kur'an taşırdı bu İbrahim kardeşimiz siyah poşetlerde Kur'an taşırdı derdik ki sizlere içinizde 2001 model kardeşlerimiz var. Allah hepinizden razı olsun. Unuttunuz mu o günleri? İki iki çıkın kardeşler 2-2. Dikkatli olun. Aksu Hocam, Yaşar Hocam değil mi? Aman pikniğe giderken aralıklı gidin kardeşler. Arabalarınıza baskın yapabilirler. Bizim evlerimize baskın yapıp da bizleri götürmediler. Kardeşler yani az söyleyeyim çok anlayın. Rahatlık bazı insanları argo konuşacağım depiyor. Bazı insanlar çile ve meşakkat istiyorlar. Tarih boyu acı ve meşakkat isteyenler hep belleri kırıldı. Allah'tan meşakkat istemeyin ya Rabbi kolaylaştır deyin. Çünkü insansınız. Beden sahibisiniz. Etten kemikten oluşuyorsunuz. Ben davet hayatımda şunu öğrendim. İnsanın en sağlamı bile yeri geldiği zaman fırıldak gibi döner. En sağlamı bile... Ya aile şartları, ya çevre şartları, ya dostları, ya arkadaşları. O yüzden kardeşler, en sağlam insan selef yakalamış ve ilim yolunda giden, çevresini aydınlatan ve kardeşleriyle uyum içinde üretken, verimli müminlerdir. Allah hepimize bu güzel ahlakı nasip eylesin. Devam ediyoruz. Hemen diğer paragrafla kim devam edecek? Evet, Muhammed kardeş sağdan devam edelim. Onlar Kur'an ve sünnet naslarına teslim olurlar. Onları evet. birbirinden ayırmazlar. Burada kalalım. Ne anladık kardeşler? Onlar Kur'an ve sünnet naslarına teslim olurlar. Onları birbirinden ayırmazsa Birileri var mı böyle ayırın ki? Böyle bir kaide koydu. Allah razı olsun Abdullah Yılca Hocamız güzel bir metin hazırlamış. Ya bu metinler gerçekten muhteşem. Ve usul bakımından bizlere yol gösteriyor. Doğan Hocam söz sende. Onlar Kur'an ve sünnet naslarına boyun eğerek teslim olurlar, onları birbirinden ayırmazlar. Yani onlar, Kur'an ve sünnet laslarına e, heva, mezheb, hizip üzerinde yoğunlaşarak, hiçbir taassup göstermeden Allah ve Resulü'nden gelen emirlere hiçbir şek şüphe duymadan boyun eğer teslim olur, eğer o söylemişse doğru söylemiştir Ve Kur'an ve sünneti birbirinden ayırmaz. Çünkü Kur'an sünnetsiz, sünnet de Kur'ansız olmaz. Başın gövdedeki misali neyse sünnetin de Kur'an'daki örneği olur. Muhteşem örnek, çok güzel. Baş ve gövde gibi. Kur'an ve sünnet baş ve gövde gibi. Başı alırsan gövde gider, gövdeyi alırsan baş gider. İkisinden birinin ölümü, ikisinin ölümü, ikisinin dirilmesi, ihyası hayat sürmesi demektir. Güzel. Aslında bu İmam Berbeheri'nin metinlerinde geçen bir söz. Güzel. Buna ekleme yapmak isteyen kardeşlerimiz var mı? Yani burada Kur'an ve sünnet ayrımı yapmazlar. Biraz daha böyle e, eklemek isteyen. Hocam, Aksoy hocam. Hocam mesela adam sünneti kabul etmezse sadece Kur'an'a alırsa bu sırada hataya düşecek hocam. Çünkü Kur'an'ın vaslarını kendi anlayış modeline göre bir model çıkaracak meydan hocam. Mesela İsa Aleyhisselam'ın huzuru gibi şeyleri inkar edecek hocam, hadisleri falan inkar edecek. Bunlar Kur'an sabit olduğu halde kendi anlayışına göre bunu öldü, öldü ve Allah oturman bir daha ona şans vermeyeceğini, bir defa insan öleceğini söyleyecek ve bunlar buna benzer şeyleri inkar edip çıkacak hocam. Hatta bir tanesi de, beyanmışlar, mesasiyede oturuyor adam, ben Resulullah'ın sünnetine bağır etmem gibi. Ben orada eski hocalar da var, ben de hayret etmiyorum. Hiçbir de tehlikeli vermeyeceğim, en eski hocaların yaşlı, yaşlanmış da var. Ben de dayanamadım artık dedim, ya dedim, peygamber ee, sallallahu aleyhi ve sallam dedim, bir sahih hadis verecek, söyleyecek, Kuran'a da bu kest bir şey ettim, adam öyle etme istiyor. Yani, peygamber diyor, Allah-u kitabına maalim bir şey söyle, ben ona sığabı veririm diyor. Onlar da onu söylemek, gülüyorlar, hayret ettim. Yani. Evet. Ve sonra bu şekilde yükledim hocam, ondan sonra maalim suresi 6. ayetine sanmıyoruz falan. Adam dedi, ben ayağımı mes yapıyorum. Yani orada bu şekilde alıyor, hocam hayret ettim hocam bile hocam, tekki verme, ya. ben şaşırmam hocam. Evet. Yani bu şekilde hocam şimdi insan e, sünneti inkar ettiği zaman Kur'an'ın bu kendi anlayışına göre kalmayacak. Çok güzel altı çizilmesi gereken nokta bura. Hani sünnetsiz bir İslam kafamıza göre bir İslam'ı getirecek. Evet. Sünnetsiz bir İslam kafamıza göre yonttuğumuz, yoğurduğumuz ve malzeme olarak kullanabileceğimiz bir Kur'an anlayışını getirecek. Nitekim öyledir. Lafı çoğaltmak istemiyorum. Yani sakalsız bir İslam değil mi? Sünnetsiz peygamberin öğrettiği tarzda bir İslam değil. Aklımın ve göreceli mantıklarımın ortaya koyduğu bir İslam'a dönüşecek ki bunu toplumda yapıyorlar. Hiç bir ağızdan vahye zıt bir şey çıkar mı? Yani peygamberin ağzından çıkanı peygamber bizzat sahabeye demiştir ki yazın bunu yazın bundan boş söz çıkmaz bundan ancak vahiy çıkar diye haber vermemiş midir? Eğer sahihse bu muhaddis tarafından bize rivayet olarak bildirilmişse üzerinde malzemelerin çalışmalar yapılmış ve atölyelerde hizmetler yapılmış ve bize günümüze kadar takdim edilmişse bu hadisleri etrafında şüphe ve kuşkucuyla kuşku uyandırma büyük bir bidat ve sapıklıktır. Kesinlikle Allah Resulü'nün sahih bir hadisi Kur'an'la çelişmez. Yani bunu aslında biraz sonra delil vereceğiz. Kısaca not düşelim. Burada bir dip not düşelim. Geçen hafta el-adve dediğimiz bulaşıcılık konusuna değinmiştik. kitab-ı tevhidde. Demiştik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde bulaşıcılık yoktur. Yani bir hastalığın bir hastalığa bulaşması yoktur diyor demiştik. Ama başka hadislerinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aslanın kaçar gibi cüzamdan kaçın, karantina olan bölgeye girmeyin hadislerinin de olduğunu haber vermiştik. Aynı anda iki tane sahih hadis taarruz gibi, çelişki gibi görüküyordu. Böyle bir durumda usulen metodolojik bakımından yapmamız gereken nedirdi? Bu iki sahih hadisin asla birbiriyle çelişmeyeceğine bir defa kaide gereğe inanacağız. Bunların arasını cem edeceğiz demiştik ve kuralı koymuştuk bu konuda. Daha sonra demiştik ki ulemanın bu konuda bakışlarını bir değerlendirelim. Ne dediler ulemalar? Evet ilk dönem cahiliye insanları hastanın kendi başına birinden birine bulaştığına inanırdı. Peygamber bunu yasakladı. Ama bir insanın bir insana bulaşması hastanın bir insandan bir insana Allah dilerse olmaktadır demiştik. İki hadisin orasını bulmuştuk. Bir hadisi inkar etmek yerine iki hadisi ulemanın bize öğrettiği gibi muhaddislerin bize kavrattığı gibi öğrenmişti böylece hadis inkarcılarının safında olmamıştık hadisimizi muhafaza etmiştik Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize öğretmek istediği hususu alimlerle kavramıştık bu bize bu konuda çarpıcı bir denildi peki o halde Sünnetle Kur'an arasında ayrım var mı Selahattin? Evet Hocam, bu hususta selak ciddi anlamda bir temel oturtmuştur çünkü bu temelin konusunun sebebi şuydu Kur'an ve sünnet insanın gideceği menzere ulaştıracak tek yoldu. Ancak bununla birlikte Kur'an ve sünneti felsefe ile kıyaslayanlar çıkmıştı. Ve bu felsefe ile yola çıkıp da bazı şeylerin mantıklarını yapmış, bazı şeyler mantıklarını yapmamış hadislerde çıkarmalar yapmışlar, Kur'an'da çıkarmalar yapmışlar. Bu çıkarmalar grupları, izipleri ve fırkaları ortaya çıkarmıştı. Bu yüzden Kur'an ve sünnete hedef sıkı sıkıya sarılmış ve bu ikisinin de en sağlam ve en güvenilir bir menheç olacağını ve bunun ikisinin de asla birbirinden ayrılmamasının gerektiğini ortaya koymuşlardır. Güzel. O halde Kur'an bana yeter, sünnete gerek yoktur anlayışını taşımazlar. Ben sadece Kur'anla yetinirim. Onun dışındaki kaynaklar beni bağlamaz diyen diyen görüşlerden uzaklardır. Hadis sahih olduğu müddetçe hasen oldukça onunla itikatta ve amelde amel ederler. Kur'an ve sünnet derler. Kur'an ve Sünne, Yani Kur'an'ın hükmü neyse sünnetin de hükmü odur diye iman ederler. Faziletli ilk üç neslin bize öğrettiği budur. Bakınız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sayın hadislerinde neler bıraktığını da bize açıkça haber vermiştir. Tufi fikum emrein. لَنْ تَدِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا Allah ve وَسُنَّةَ نَب۪يهِ Size tutunduğunuz müddetçe sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve sünnetim diyor. Hadis muvattada, İmam Malik'in muvattasında hasen olarak geliyor. Peki bu hadiste Allah Resulü ne bıraktığını haber verdi? Allah ve وَسُنَّتِ nebi Peygamber'in sünneti. O halde sünnet... Kitabullah gibi. Bakın kitaballah ve sünnet. Kitaballah ve sünnet. Kur'an'dan sonra hemen atıfla ne gelmiş? Sünnet gelmiş. Allah'ın kitabının hükmü neyse sünnetin hükmü de odur. Şimdi birileri bizi işittiğinde vay kafir diyeceklerdir. Bunlar Kur'an'la sünneti eşit gören kafirler, müşrikler diyecektir. Bunlar aşırıya gitmiş, böyle kulat olan aşırıya gitmiş Allah muhafaza küfrün içine düşmüş sapık ve bidatlı insanlardır. Bir başka hadis. Ene inni utitul Kur'an ve misluhu ma'hu. ki bana Kur'an birlikte onun misli. Onun misli verildi. Bu tabirler açık değil mi? Yani ben sadece iki tane hadis delil getiriyorum. Bu hadis Ebu Davud'da sen olarak geliyor. Sahih rivayet olarak da gelebilir. Bu konuda şu an ihtilaf ettim. O halde Kur'an'ın misli nedir? Demek ki sünnet Kur'an'dan sonra ne verildi? Hikmet. Yu'annimuhumul <gülüyor> hikme. Kur'an'da ne diyor Rabbul Alemin? Onlara Kur'an'ı ve hikmeti öğretir. Eğer diyorlarsa birileri bize sünnetin içrettiği konusunda delilin var mı Kur'an'da? Evet. Yu'annimuhumul kitabe vel hikme. Nedir buradaki hikmetten maksat? Dönün. Benim gibi zayıf aciz ilim talebelerine niye soruyorsunuz? İmam Şafi'ye sorun. Müfessillere sorun. Selefe sorun. Biz sadece onların nakilcileriyiz, onların sevdalılarıyız. Ne diyor İmam Şafi? Buradaki hikmetten maksat nedir? Sünnettir diyor. Rahimahullah İmam Şafi. Allah ondan razı olsun. Bu imamların yolunda gitmeyeceğiz, kimin yolunda gideceğiz? O halde bu iki tane hadis de bize bu konuda hüccettir. Ayrıca bu deminki söylediğimiz ayette Kur'ancı, maalcı mantıkta olanlara da bir nevi hüccet delil ve kanıttır. Umudur ki tabi bunlar anlarlar, öğrenilecek. Sünnet vahidir. İkinci teşrîidir. Bütün usul kitaplarımızda, fukahalarımızda ve muhaddislerin kitaplarında yazılı Sünnet vahidir ve ikinci teşrîk kaynağıdır ve Sünnet İslam'dır ve İslam Sünnet'tir diye İmam Berbheri'nin şerh usulü Sünnet eserlerinde bunlar kayıtlıdır. Usulü Sünnet eserinde birçok ulema bizim akide alimlerimiz bu itikat eserini şerh yapmıştır ve üzerinde özellikle durmuşlardır ve bunları yüzlerce kez dinledim İslam sünnettir ve sünnet İslam'dır demişlerdi nedir buradaki sünnet? akidedir dindir, tevhiddir sünnetle bağımız bu kadar güçlü olması lazım bir da, biliyorsunuz sünnet Kur'an'ın açıklayıcısıdır, tebbiyinidir tefsiridir, ne yapar Kur'an'ı açıklar bir ayet var meşhur. Hani hepinizin bildiği Allah kitabında ne diyor? Hafızalarınızda var mı? Evet Sedat Hocam. Ya Muhammed biz sana bu Kur'an'ı insanlara beyan edesin diye görüyoruz. Ya litübeyyine linnâsi, litübeyyine linnâsi insanlara, litübeyyine linnâsi, linnâsi insanlara açıklayasın diye. Allah kitabını, Peygamberi açıklasın diye göndermiştir. Açıklama yetkisi ondadır. Beyan yetkisi ondadır. Hala onun beyan yetkisini açıklama yetkisini görmezlikten gelmek ve onun söylediklerinden uzak kalmak sapıklığın ta kendisidir kardeşler Evet İbrahim. Buyur inşallah. Hocam sinneti inkar edenler o zaman sormamız lazım. O zaman ameli boyutu hiçbir şey yapmamalarım lazım. Evet. Yani şimdi ama sıkılacağız, nasıl kılacağız? Nasıl kılacağız fiil olarak Kur'an'a geçmiyor değil mi hocam? Zengap mesela ne kadar karar verecek? Ya futbol bayğı altında vesaire şeylerin ne kadar verecek? Bunların hiçbiri Kur'an'a geçmiyor. Geçmiyor. Yani hacdan aynı keza yani hac yapmamızı Allah'ın ı beyan etmiştir Kur'an'a ama nasıl yapacağımızı, nasıl tavaf edeceğimizi, yani nerelere gideceğimizi bunları beyan etmemiş, açıklamamıştır. Evet. Kime döneceğiz burada? Merhaba Mercimiz hocam. kim? Tabii. Şimdi bu mealcı dediğimiz Türkiye gündemlerinde bilinen Kur'ancılar, Kur'aniyyum diye dünya gündeminde bilinen topluluklar genelde Türkiye'de şu an aktivitelerini arttırmış ve devam ediyorlar. Maalesef bizler ise uyuyoruz ve birbirimizin etini ayağını kaydırmanın mücadelesinde çalışıyoruz. Allah bize sebat versin de akıl versin. Geleceğim Muzaffer Hocam. Bunlar da kendi içinde sınıf sınıf, grup grup. Yani senin konumuna göre hani konuşmasını geliştiriyor. Eğer bakıyorsan biraz meseleye vakıfsan sünneti diyor ki ben kabul ediyorum ama diyor Kur'an'a zıt olanını reddediyorum diyor. Sanki Kur'an'a zıt bir peygamber sözü olurmuş gibi. Ashab ya Resulullah ya senin söylediğin sözlerinden Kur'an'a mı arz olanı almıyoruz mu demiş. Veya ya hiç sahabe, tabiin, tebeî tabeîn o ilk üç nesilden Vesel kardeşim sone ''Biz Peygamberin Kur'an'a muarız olan, çelişkili olan, zıt olan, tezat olan sözlerini terk ederiz, Kur'an'a vururuz, Kur'an'la yetiniriz mi?'' demiş. Kim bize bu üç nesilden bir alimden delil getirecek? Dolayısıyla kendi aralarında da kısım kısımdı. Kökten sünneti inkar edenler bile var. Mesela Edip Yüksel bu konuda kendisiyle biz zaman zaman YouTube'da bazen atışmalarımız oldu, konuşmalarımız oldu. Bana mukallit diyor. İmam İbni Teymiye'nin mukallidi diyor. Bana mutaassıp bir mukallitle İbni Teymiye yolunda giden adam diyor bana. Bana bazen nasihatlerde bulunuyor. Allah ondan razı olsun ama onun çok nasihat ihtiyacı var. O çok bir sapık insandır. Sünneti kompi inkar ediyor. Namaz kılma şeklini bile kendi kafasından koyuyor. Bu şu an bizim gündemimiz değil. Allah Subhanahu ve teala onlara basiret versin. Konu anlaşılmıştır Allah'ın izniyle. Peki, şimdi diğer güzel bir madde var. Ona devam edeceğiz inşallah. Kim var eklemek isteyen? Mesela, evet Sedat Hocam. Yani Selef-i Salih'in Kur'an'ın müteşebbih müteşebb olanlarını muhkeme götürerek anlarlar. Ee, ve e, Kur'an sünnet Kur an ve sünnetin emirlerine de e, saygı duyarak boyun eğerler. Güzel. Burası e, üzerinde durulması gereken nokta. Yani müteşabih olanları muhkeme götürdü. Aslında biz geçen haftalarda buna değindik. Hatırlıyoruz. Hatırlıyoruz değil. Mi? Mesela Allah'ın ayetlerinde <gülüyor> Rabbul Alemin şöyle buyuruyordu. Biz e, hani ayette diyordu ki e, biz bütün günahkarların günahlarını affederiz anlamında bir ayet vardı. İnna Allah'a yakfir ve cemi'an İnna Allah'a ve cemi'an Şüphesiz ki Allah günahları affeder. Bu ayet müteşabihti, kapalıydı. Yani bizim nezdimizde şu an anlaşılır bir ayet değildi ama biz bu ayeti Kur'an'ın bir başka ayetiyle anlamıştık. Allah subhanahu ve ta'ala ayetinde ancak tövbe edip, iman edip, salih bulunanların günahlarını affedeceğini haber veriyordu, üzerinde durmuştu. Bir başka konuda hatırlarsanız inne nehnu nezzenne zikre ve inne lehu lehafizun, Kur'an'ı biz indirdik ve onu da koruyacak olan biziz diyordu. Allah subhanahu ve ta'ala kendine biz diyordu Haşa ve kella Allah cem neden hitap ediyordu? Yani Allah Subhanahu ve Teala o zaman tek değil mi? Çoğul mu? Has ve kella. Bize kapalı geliyordu. Peki peki biz bu ayeti nasıl anlayacaktık? Han Allah ayette diyor ya kul innem ene basarun mislukum. Yuh iley annem ilahukum ilahu vahid. Deki ya Muhammed ben de sizin gibi bir beşerim. Sizin Rabbiniz bana bir tek ilah olduğunu vahyetti. Bir tek ilah olduğunu. ha Demek ki o müteşabih olan ayeti biz muhkemle anladık. Sonra Allah Subhane ve Teala birçok ayetlerinde, peygamber hadislerinde vahit olduğunu haber verdi ki bu Allah Subhanahu ve Teala'nın ilahlık bakımından kendisine layık olandı. Bunun üzerinde durmuştu. Hatırlıyoruz değil mi? O zaman müteşabihleri ne yaparlar? Muhkeme götürür anlarla. İşte hani bu, وَمَنَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ kafirun Ayetini de, Ehl-i Sünnet böyle anlamaz yani, bazıların anladığı gibi. Ne yaparlar bunu? Bu ümmetin sahabelerine götürürler. Evet birilerine müteşabih. Ama i̇bn Abbas'a müteşabih değil. Götürüp ona götürse, anlasa, tefsirlerinde dinlese, küfrun, dune küfrun meselesi olduğunu anlasa, kavrasa. E tabi ki bir insan, Allah'ın ahkamının dışında bir hükümle bunu helal sayarak, Allah'ın şeriatından üstün görerek bunu iddia ederse, bunu zaten Müslümanlığında şüphe yok. Bir insan namazı terk etsin, namazı terk etsin, Allah'ın şeriatıyla bile hükmetse gene kafirdir. Gene kafirdir. Yani ayrımları, usulleri yaparak yapalım. Ama bir insan Allah'ın dinini kabulleniyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, bugün mazlumların ellerinden tutuyor, gücünün yettiğini söylüyor, ancak kendinden önce kurulan bir batıl rejimi, gücün ispetince zulmen hafifletmeye, gücünü kırmaya çalışıyorsa, Müslümanların gücünü arttırmaya kalkıyorsa, bu insan mamaz kıldığı müddetçe Müslüman günahkardır. Hatalarından dolayı günahkar ama asla tekfire gidilmez kardeşlerim. Bu usuldür. Yani ben bunların içinde yaşıyorum. Gece gündüz bunları sorarak, alimlerden dinleyerek, sesli ve yazılı metinlerden takip ediyorum. Yani bu konuda Binbaz'ın, Şeyh İbnü'seymine, Şeyh Albani'nin risaleleri var. Yani biz meselelerimizi bu muasır alimlere götürürsek anlarız, çözeriz. Ama alimlere götürmüyorlar ki. Herkes alim olmuş. Herkes annemeyi cihan. Herkes meselede yani özellikle vakıf, hele özellikle bu mayide 44'e geldiğimiz zaman, 45'e geldiğimiz zaman, 46'ya hiç cahil yok. Herkes özellikle gençler yani 18 ile 30 yaş arasındaki gençler ve 38 arası gençler Allah subhanahu ve Taala Subhanallah Allame-i Cihan olmuşlar. Neden? Kendi kendilerini en büyük alim görüyorlar. O konuda kendilerinin ellerine kimse su dökemez. Peki kardeşler, o zaman bunu da öğrendik. Hemen devam ediyoruz kardeşler. İlerliyoruz hemen hızlı bir şekilde. Derdam. Onlar hakkında itilat edip hiziplere gruplara ayrılmazlar. Aksine onlar sağlam ipine yapışırlar. Yetersiz akıllarla, muğlahi ihtimallerle, batıl tiyaslarla felsefe, keşif ve zevk ile Kur'an ve sünnete karşı çıkmazlar. Evet. onlar hakkında ihtilaf edip yani Kur'an ve sünnette ihtilaf ederek ayrı ayrı hizipler, gruplar oluşturmazlar. Bu bir zaaftır. Bu bir eksikliktir. Neden Müslüman aynı akidede yol aldığı kardeşiyle ayrasın bölünsün hiç Allah bölünenlerin gücünü arttırır mı? Ya kardeşler bana bir yol öğretin hiç birlikte beraberlikte zayıflık olur mu? Dolayısıyla kardeşlerim güçlenin teşkilatlanın gücünüzü arttırmayın yaşınız ilerledikçe olgunlaşın. 20 yaşının, yani özellikle içinde olan gençlerin görüşlerini, fikirlerini savunmaya kalkmayın. Olgun olun, olgun. Olgunluğunuz gençlere yol göstersin. Dolayısıyla Kur'an ve Sünnet etrafında bölünüp, parçalanıp, sonra birbirlerimizin etini yiyip hocalarımızın, davetçilerin, kıyıda, köşede, değişik yerlerde gıybetlerini edip sonra o laflarla bizlere geldiğinde, kimliklerimizi, yapılarımızı, izzetlerimizi zedelemeyelim. Ayıptır. Müslümanlar birbirleriyle uğraştığı yerde İsrail, Netanyahu, Gazze'ye kara saldırısı tasarlıyor. Düşünün, Esed ve İran kefereler münafıkları, 20 aydan beri taş üstünde taş koymadılar. Kan döküyorlar, kan. Şam gibi mübarek bendelerde kan döküyorlar. Çoluk, çocuk, kadın, kulaklar paramparça, gözler dışarı çıkmış, beyin dışarı taşmış. Çocuklar görüyoruz. Vicdanlarımız yok mu? Vicdanlarımız yok mu? Allah'ın dini ayaklar altında her yerde Müslümanların canları çiğnenirken birlik ve beraberlikleri bozmanın ayrılık tohumları ekmenin vakti mi? Ya Rabbi şahit ol. Ya Rabbi şahit ol ve bunları kayıt altına alıyorum. Bir gün eğer beni göremezseniz ve sizler bunlar Allah şahit olsun. Ben açık söylüyorum. Yani kardeşlik hukukunu zedelediğimiz zaman bitmiştir. Ümmet parçalanmıştır. Bu ümmetin birliği ve beraberliği kenetlenmektedir. Tahammül etmektedir. Kimsenin ayıbını aramayın. Vallahi sizin ayıplarınız çoktur. Ben kimsenin ayıbını aramayacağım. Benim ayıbım çok. Ben kimin ayıbını arayacağım kardeşler? Ayıptır, yakışmaz bizlere. Selef böyle almamalı kardeşliği. Hukuku muhafaza etmen. O halde bunun üzerinde durdu. Yetersiz akıllarla. Nedir buradaki akıldan maksat? Nassa mukabil. Nassazut reyle. Akılla ne yapmaktır? Görüşlere gitmezler. Kesinlikle böyle bir e, hataya düşmezler. Ayetleri ve hadisleri noksan akıllarıyla anlamaya kalkmazlar. Hani bazıları öyle ya. Akılla anlamaya kalk. Diyor ki eğer diyor bu diyor Allah'ın ahkamını uygulamıyorsa şu da onun hükmünü alır. Bunun okulları da bunun hükmünü alır. Bunun öğretmenleri de bunun hükmünü alır. O çocukları gönderin babanın hükmü de bunu alır. Allah, Şeyh Muhammed Hassan'ın dediği gibi Allah, aynen böyle Allah, ümmet zincirleme küfür takısıyla dinden çıkartılır. Ne faydası olur? Dedi ki bütün dünya kafir ben Müslümanım ne faydası oldu bana? Şeyh Albani'nin dediği gibi birilerini tekfir etmekle yani özellikle ben burada altını çiziyorum tekfir edilmesi gereken insanlar var demin ben birilerinden bahsettim. Ama ben diyorum ki kendisi gibi düşünen kardeşiyle selef olan müminle yani cedelleşmek ve uğraşmak bu konuda büyük bir hatadır. O halde kardeşlerim yetersiz akıllarla asla doğru değil. Peki burada lukavi lukavi bir ihtimaller var onlara da değineceğiz önce batıl kıyas var nedir batıl kıyas bunlara ben biraz değineyim burada Avulay Yolcu hocamız ne dedi mesela yetersiz akıllarla ona değindik lügavi ihtimallerle ona biraz sonra değineceğiz batıl kıyas diyor batıl kıyasla maksat nedir evet hocam Tamam. bir örnek tamam. mesela Allah Resulü ve Sellem haç yapmaz bir insanın yerine haç söylemiş madem bir dinde böyle bir şey varsa diyor o zaman namaz kılınan ölen insanlar da namazını kalabiliriz diyerek insanlardan maddi yolla onların e, ilapları hem paralarını sömürüyorlar hem de Allah'ın dinine din evet şöyle diyelim o da bir delildir hani mesela nasa mukabil nas zıt görüşler ifade etmektir batıl kıyas yani fesit olan bir kıyastır bunu en Başta kim yapmıştır? İblis yapmıştır. Hepinizin hatırladığı. ''Ene hayrum minhu halakteni minna ve halaktehu min tîn.'' ''Ben ondan daha hayırlıyım. Ben ateşten yarattın, onu topraktan yarattın.'' demişti. Adem Aleyhisselam'a secde etmesi istenildiğinde İblis'in söylediği söz bu. İblis batıl bir kıyas yolunu seçti. Ve küfre düştü. ''Beni ateşten, onu topraktan yarattın ya Rabbi.'' Bir batıl kıyas. ''Ben ateşten, kıyas bakın.'' O topraktan ben ondan daha hayırlıyım. Ateş topraktan daha hayırlı. Kıyas yoluna gitti. İblisin bu kıyası onu küfre götürdü. Peki bu neden batıl kıyas? Çünkü Allah'ın emri vardı o kıyas yoluyla batılı seçti. Allah emretti secde et dedi Adem'e o secde yolunu seçmedi. Yani kısacası İblisin yaptığı ilk bir batıl kıyasın örneğiydi. Bir de müşriklerden örnek verelim. Ne diyorlardı müşrikler? Peygamber aleyhisselatü vesselam hakkında... ...mehaze illa beşerum mislukum yuridu en yatafaddale aleykum... ...bu Muhammed var ya, sizin gibi bir beşerdir. Gayesi de size galip gelmek, üstün olmak istiyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam... ...bu da sizin gibi bir beşerdir. Ama hedefinde saltanat ve hükümranlık vardır deyip peyhamberi iftira atıyorlardı. Peygamberi Peygamber vasfından çıkartıyorlar, sıradan bir insanla benzetiyorlar ve kıyaslıyorlardı. Bu da müşriklerin batıl bir kıyasıydı. Ben sadece iki tane somut batıl kıyasa örnek verdim. Yani Kur'an ve sünnetin nasları etrafında böyle batıl bir kıyas yoluna gitmezler. Anlatabildik mi? Yani sünnetten bir ibadet düşünün. Eğer şu varsa bu da olur. Yani şu ibadet bu şekilde oluyorsa şunu da bu şekilde yapabiliriz. Neden Mesela örneğin sadakalar geçer değil mi? Bir insanı ecir olarak döner. Veya bir haccın ana babaya değil mi? Onun yerine geçer. İşte bunları kıyasen bazı ulema da yapsa biz bunların hata olduğunu bilmemiz lazım. Tercihlerimizi bu şekilde kullanmayalım. Peki, burada de devam ediyor. Yine diyor ki mesela felsefe, keşif ve zevk. Nedir felsefe? Kelam ilmidir. Yani aklı oynatmaktır ve kelamcılıktır. Masa karşı değil mi? Kelamcılığı aklı öne çıkartmak. Felsefe insanı saptırır. Çünkü uzaklaştırır Hakk'tan. İnsanın aklını öne çıkart. Dolayısıyla bin bir çeşit bugün felsefik akımlar vardı. Hangisi doğru? Eflatun mu? Aristo mu? Değil mi buna benzerse? A mı, B mi, C mi? Yani buna benzerse birçok Fransa'da bugün Amerika'da veya bugün İngiltere'de felsefi yeni ve kadim düşünceler çıkmıştı. Felsefe eski İslam literatüründe kelamcılıktır. Kelamcılık ne demek? Ayet ve terk etmek, aklı öne çıkartmaktır. Selef alimleri kelamcılık yapanları merkeplere ters bindirip ondan sonra insanlara tanıtmak amacıyla cezalandırırlardı kardeşlerim. Keşf, keşf ve zevk diyor değil mi? Bakın burada keşf keşif ve zevk ile Kur'an ve sünnete karşı çıkmazlar. Keşif ne? Kur'an ve sünnete karşı çıkmazlar. Nedir keşf? Keşf güya, bakın güya, sofinin kalbinde ilahi hakikatlerin Allah'ın nuruyla inkişaf etmesi. Yani ilahi hakikatlar, gerçekler, bazı doğrular, yani sofinin bir başka tabirle Efendinin kalbine Allah'ın nuruyla inkişaf etmesi. Haşa rekela öyle ki tasavvufta okuyum. Yani keşfin sahih bir rivayetle, sahih bir hadisle, sahih bir, yani bir Kur'an'dan ayetle eşit olduğuna inanırlar. Nasıl Kur'an bizim için hüccetse, nasıl hadis bizim için hüccetse, keşif de o kadar güçlü bir hüccettir. Bir insanın özellikle Efendinin ve Sofi'nin kalbine hakikatların inkişaf eylemesi, zuhur etmesi, kalbine inmesi böyle bir, böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir inanç doğru olabilir mi? İşte Sofiler, tasavvufçular böyle inanıyor. Hatta öyle demiyorlar mı? İşte benim diyor Cübbeli Ahmet'in böyle konuşmalarına bakın dikkat ederseniz. İşte Mahmud Efendi diyor Allah Subhane ve Teala hakkında şey ki benim hakkımda diyor meşayihlara diyor beni arz etmiş. İşte kulum Ahmet'e yardımcı olan anlamında sonra Rabbul Alemin demiş ki sen bütün o meşayıkları bırak. Okulun Ahmet bana inşallah gerekli ben ona yeterim demiş. Allah subhanehu ve teala böyle demiş. Yani dikkat ederseniz burada Allah Subhane ve teala e, ayetle sanki böyle bir e, sözle ne yapıyor? Adeta Mahmud efendiye inkişaf ediyor Onun kalbine bunları söylettiriyor, diline söylettiriyor. O da böyle bir cümle kullanıyor. Ben diyor senin konumunu ya Ahmet arz ettim işte kutuplara, şeyhlara. Sonra Allah dedi ki onlara arz etme o şeyhlara, meşayihlara, alimlere, kutuplara. Ben ona yeterliyim. Ben kulumun Ahmet'in sahibiyim. Bunu nereden almış acaba Mahmud Efendi? Yok, yani bunu Mahmud Efendi bile söylememiştir. Cübbeli uydurmuştur bunu. Mahmud Efendi hakkında söylenmeyecek sözleri uydurarak kendilerini mukaddesleştirmişlerdir. Bunlara da dikkat edelim. Keşiften maksat bu. Zevk nedir? Hissiyatla gerçeklere ulaşmak. Sofilerde, tasavvufta bu var. Yani hissi kavramlarla, hissiyatlarla doğru olduğuna, gerçek olduğuna, ilahi hakikat olduğuna inanarak ilerlemektir, seyretmektir. Yani hislere güvenerek doğrulara inanmak. Hislerle hiç doğru olur mu? Herkesin kendine göre bir hissiyatı var. Yani içimden geçen şeylerin doğruluğunu iddia edebilir miyim? Hissiyatlarımın veya bana inham yoluyla hissiyatlarla veya keşif yollarıyla... Yani hakikatların öğretildiğini iddia etmem ne kadar doğrudur, ne derece bunun bir delili vardır. O halde son söz yani bu keşifle, zevkle böyle batıl kıyaslarla, akli çıkarımlarla kesinlikle kardeşlerim Kur'an ve sünnete zıt düşünmezler ehl sünnet ve cemaat. Peki mesela lukavi ihtimaller demiştik senat nedir istiva? Kurulur, çıktı. Güzel. Ama başkaları ne diyor? İşte bu. Lukavi ihtimalle. Bu ümmetin e, şer'i lafızları vardır. Seleften bize varid olarak gelir. İstivadan maksat yükseldi. Kuruldu. Başkaları çıkmıştır. Demiştir ki istila. Hükmette kuşat. İşte bu lukavi ihtimallere gitmezler. Hani derler ya şiirde de diyor istivanın anlamı istinadır diyor. İşte bişir diyor filan beldeyi diyor hükmü altına istila etti aldı. Sözlükte de böyle gelir, şiirde de böyle gelir. Ama bu ümmetin yani ashabının tabi ve tebe-i tabi'nin inandığı gibi şer'i lafızlarla iman etmiyorlar. Dolayısıyla böyle lügavi ihtimallere ehli sünnet yakış e, yanaşmaz. Nedir elden maksat? Diyorlar ki nimet kudret. Allah'ın kitabında elin hakkında Rabbimin sıfatı hakkında nimet ve kudret diye bir ayet var mı? Bir hadis var mı? Selef böyle bir lafız kullanmış mı? o halde bu lukavi ihtimallere asla ne yapmazlar kardeşlerim değer vermezler bunun da üzerinde durmuş oldu şimdi geldik son nokta cümlemiz inşallah evet, soner. dinin temel esas Tanrı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eksiksiz ve tatmin edici bir şekilde açıklamıştır dolayısıyla da hiç kimsenin ona sonradan bir şey ilave etmeye ve bunun da ideal olacağını ikrar niya yoktur. İşte bundan dolayı neredüsünden verecek ay bu yüce esaslara sım sarılmış, sonradan ortaya atılan lafızları kullanmaktan sakınmış. Sadece şiirî lafızları kullanmaya özen göstermiştir. Güzel. Evet. Oraya kadar kalalım. O zaman iki madde var. Birincisi peygamber adıy set vesen bu dini tamamlamıştır ve bu din eksiksiz bir şekilde bize iletilmiştir ekleme ve çıkartmaya gerek yoktur. Zam ve iskonto dönemleri bu dinde bitmiştir. El yevme ekmetu lekum dinekum ve dine bugün size dininizi tamamladım ve İslam'dan da razı oldum diyen Rabbul Alemin ayeti bu konuda denildi. Değil mi? Muhammed kardeş. Yani bu din tamamlandı. Kimse bu dini ekleme çıkartma yoluyla ne yapamaz? Ne arttırabilir ne çiftli doksanlaştırabilir. Bu esası. Son noktada en sünnet yani sonradan çıkartılan bidat lafızlara da yer verme sünnetle sabit olan, delille sabit olan yani şer'i lafızlara da yer verir. Aslında bu deminki lugavi ihtimallerle alakalı e, konuyla e, ne vardır? İrtibatı vardır bu konunun, bu mevzunun. Ne yapar En sünnet? Seleften gelen imanla, amelle alakalı şer'i lafızları kullanmaya titizlik gösterir. Yani bidatçıların ve kelamcıların lafızlarına itibar etme sakınır onlardan. Mesela Allah hakkında ne diyorlar? Mesela işte mürci olsun, maturidiler olsun, eşariler olsun, mutezili olsun, hariciler olsun. Allah Subhanahu ve Taala hakkında ona layık olmayacak mesela isimler verirler, sıfatlar verirler. Allah'a işte araz derler, cisim derler, cevher derler, kadim derler değil mi? Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamı hakkında hadislerler, Allahu u Teala'nın kitabullah hakkında işte halkullah, Allah'ın işte yarattığı bir varlık derler. Hep bunlar muhtestir. Sonradan icat edilmiş bidat lafızlardır. Bu ümmetin selefi bu lafızları kullanmamıştır. Mesela istiva, ne derler demin dedin Selahattin istila. Nedirler? El meselesi, nimet, kudret. Öylesine, öylesine tahrif ederler ki, şer'i olmayan lafızlar kullanırlar ve bu ümmetin selefinin kullandığının dışına çıkarlar. Dolayısıyla değerli kardeşlerim şer'i lafızları kullanırlar Muhammed Aksoy hocam. Bidat lafızları da ne yaparlar? Terk ederler. Burası çok önemlidir. Son nokta mesela bu e, özellikle şer'i lafızları terk edip bidat lafızlara değer verenlerin en belirgin günümüzde kullandığı şey hani bidatul hasene derler ya. Bidatul hasene kavramını ortaya atarlar. Oysa böyle bir kavramı hiçbir zaman selef söylememiştir. Peygamberin sünnetinde de bid'at kavramı asla güzel görünmemiştir. Kullu bid'a dalale. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her bid'at delalettir demiş. Ve kullu delaletin fî nâr. Ve her dalalet de sapıklık da ateştedir. Buyurmuştur Müslüm'de gelir. O halde bu lafız bid'at bir lafızdır. Sonradan icat edilmiştir. Sebep bunlara asla izin vermez. Masır alimlerin bu konuda güzel eserleri vardı. Özellikle şer'i nafızlara bağlanma ve bidat lafızlardan sakınma eserleri meşhurdur. Elhamdülillah tezler olarak, çalışmalar olarak, doktora hizmetleri olarak bugün Suudi Arabistan'da birçok ulema, ulema ve alimler tarafından da kitaplar olarak neşredilmiştir. Bu eserlere döner bakarsa bunlara gerekli bir şekilde cevapları vermiş oluruz. Ben burada kalıyorum. İnşallah bugünkü dersimiz bu kadar yeterlidir. Muhammed kardeş sen... Parmak kaldırdı evet. da. Evet. sonradan her amel her amel her amel Evet. Ayrım çok güzel. Bu kavramın içerisinde çok meseleler girer Yani bu gündemimizi çok alır. Ee, evet, İbrahim Halil. Bu meselesi tabii de böyle devamı ortak konuştuğumuz zaman bidala hasene savunucular var mı hocam Evet. Şimdi yapmış olduğunuz bu ameller idare daha olarak kabul ediyorsunuz. Yani ikna doğrumu kabul ediyorsunuz. Peki, küsü bir daha bak o zaman cevap veremiyorlar. Sen de hep zor sorular soruyorsun. Dikkat ediyorum. Yani senin sorularından kurtulmak mümkün değil. Allah seninle razı olsun. Sohbeti dersi bitirelim yine inşallah. Şah sohbetimizde devam ederiz. Subhani kallahu aleyhi ve hamdik. Eşvedu ilahe illa ente. ve tûbü ilek. Ya emle alamenal hub husna